Günaydın, haftaya güzel bir başarı haberiyle başlayalım. Hatırlarsınız Melis Ulu tarafından Doğadan'a yönelik başlatılan kampanyayı duyurmuştuk. Melis'in talebi Kadınlar Ne İster adlı reklamın bir an önce kaldırılması ve kadınlardan özür dilenmesiydi. Ve şöyle devam ediyordu kendisi, kadınların öldürüldüğü, tacize ve tecavüze uğradığı, kadın haklarının hiçe sayıldığı ülkemizde medya yoluyla da pompalanan cinsiyetçiliğin bu konuda ne kadar önemli bir işlev olduğunu biliyoruz. Kadınlar ne ister gibi yapılan her türlü reklam cinsiyetçiliği daha da derinleştirmekte ve kadınların asla istemedikleri şeyi istiyormuş gibi görünmesinde öne açılmaktadır. Doğadan markası da sunduğu bu reklamla cinsiyetçiliği körüklemeye ve daha eşitlikçi bir anlayış için engel teşkil etmektedir. Bu cinsiyetçi videonun kaldırılmasıyla ve kadınlardan özür dilenmesiyle bu konuda reklamcılık sektöründe de cinsiyetçilik konusunda bir farkındalık yaratılacaktır diyen Melis'in kampanyası başarıya ulaştı. Melis başarısına şöyle duyurdu. Bu hepimizin başarısı ama çok mutluyuz. İki gündür mail kutunuzu imza kampanyamızda işgal ettik biliyorum. Ama bugün tam olarak başarıya ulaştığımızı duyurmak istiyorum. Doğadan firmasının cinsiyetçi reklamını yayından kaldırmasıyla yetinmediğimizi, kadınlardan özür dilenmediği takdirde kampanyamızı geri çekmeyeceğimizi tüm platformlarda bildirdik. Hem Doğadan firması hem de reklamı hazırlayan Placenta ekibi biz kadınlardan özür diledi. Reklamcılıktaki cinsiyetçilikle mücadelede de bu bir ilktir. Bu hepimizin başarısı. Çok ama çok mutluyuz. Kampanyaya destek veren herkese binlerce kez teşekkürler. Artık kampanyamızı sonlandırıyoruz ama biliyoruz ki bu daha başlangıç. Mücadeleye devam diyor Melis. Bursa'dan bir haberle devam ediyoruz. Şimdi de Volkan Konuşkan tarafından başlatılan kampanyanın muhatapları Bursa Valiliği ve Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü. Uludağ Okulu Bahçesi'ne spor salonu talep eden Volkan diyor ki Osman Gazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan Uludağ İlkokulu ve Ortaokulu iki ayrı binada hizmet vermekteyken 2014 yılı başlarında her iki binada da eski olduğundan yenilenmesi için talepte bulunulmuş ve kabul görmüştü. Orta öğrenim için kullanılan bina yanındaki spor salonu ile birlikte yıkılmış ve Sayın Valimiz Münir Karaloğlu katılımıyla bu binanın temeli atılmıştı. Temel atma törenimizde konuşma yaparak bizlere bina inşaatı bittiğinde diğer binanın da yıkılarak yerine spor salonu yapılacağı müjdesi ve sözü veren Sayın Valimiz bizleri fazlasıyla memnun etti. İnşaatı bitirilen ve iki ay önce temizliği bile yapılmadan bir anda hizmete açılan yeni bina bizlere hayal kırıklığına uğrattı. Bahçemize asfalt bile yapılmadı. Öğrencilerimiz toz ve toprak içinde ders işliyor. Nasılsa düzeyleri diye beklerken birden eski binamızın yıkılarak yerine Osman Gazi İlçe Milli Eğitim Binası yapılacağını üzüntüyle öğrendik. Birkaç gün önce binanın söküm ve yıkımına başlandı. Hem de içinde bulunan birçok eşyasıyla birlikte. Bu durum biz velileri daha da üzdü. Bizler bu kampanyada imzası bulunan veliler ve Küplüpınar Mahallesi sakinleri olarak yıkılan binamızın yerine okulumuz ve öğrencilerimiz için faydalı olacak çok amaçlı bir spor salonu yapılmasını istiyor. Ve Sayın Valimiz Münir Karaloğlu'ndan temel atma töreninde bizlere vermiş olduğu söze güvenerek mahallemize ve okulumuza yardımcı olmasını istiyoruz diyor Volkan. Muhatabı Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu olan bir kampanyayla devam edelim. Şimdi de Sokak Hayvanlarını Koruma, Yaşatma, Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği tarafından başlatılan kampanyanın talebi Türkiye'de av turizminin yapılmaması. Dernek diyor ki doğal hayatta yaşayan ve ülkemizde nesli hızla yok olma tehlikesi altında olan birçok yaban hayvanı Türkiye ekonomisine katkı sağlaması amacıyla ihale edilerek katledilecektir.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 Ayı, yaban keçisi, yaban koyunu, çengel boynuzlu dağ keçisi, kızıl geyik, ceylan ve melez yaban keçisi avlayacaklar. Peki bunun spor olduğunu ileri süren avcılık merkezleri Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü deyimli geçtiğimiz günlerde Afyon'da nesli hızla tükenen kızıl geyiklerin telef edildiğini dile getirdi. Dikkat edin, iki ihale duyurularına göre 21 ilde avlanacak yaban keçisi, yaban köyünü, çengel boynuzu, dağ keçisi, kızılgeyik, ceylan ve melez yaban keçisi sayısı belirtilmedi. Yani yüzlerce hayvan-av turizmi adı altında devlet eliyle telef edilecek, yok edilecek. İki ayrı bölge müdürlüğünce yapılan ihalelere göre 4 ilde toplam 15 ayı avlanması için ihale edildi. Türkiye'de 15 ayının yok edilecek olması kimseleri rahatsız etmiyorlar sanmasınlar. Biz hayvanseverler olarak değil. 15 ayı bir ayının bile yok edilmesine göz yumamayız. 7. Bölge Müdürlüğü'nün 14 Mayıs 2015 Perşembe günü Bölge Müdürlüğü binasında yapılacak ihalesinde Mersin'de 33, Kayseri'de 6, Hatay'da 2, Nide'de 12, Adana'da 17 olmak üzere toplam 70 yaban keçisi av ihalesi yapılacak. 4. Bölge Müdürlüğü'nde ise Muğla'nın Datça ve Köyceğiz ilçelerinde 8 Mayıs'ta 3 ayrı ihalede toplam 24 yaban keçisi avlanmasına izin verecek. Datça'da 4 yaban keçisi her biri 5.500 liradan. Köyceğiz'deki 20 yaban keçisi ise her biri 6.000 lira muhammen bedel üzerinden ihale edecek. Bu bizi derinden üzmektedir. Para için doğal yaşamı hiçe sayanların ülke yönetiminde söz sahibi olması hayvanseverlerin en son istediği şeylerden birisidir. Türkiye'de av turizmi istemiyoruz diyor dernek. Ve günün son haberi için şimdi İstanbul'dayız. Muhatabı yine Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu. Coşkun Sen tarafından başlatılmış talebi şöyle ifade ediliyor. 450 yıllık Mağlova kemeri turizme açılacaktır. Tarih ve doğa katliamına dur deyin sözleriyle dile getiren Coşkun şöyle devam ediyor. İstanbul'un Eyüp ilçesi sınırları içerisinde bulunan 450 yıllık geçmişi olan Mağlova kemerinin turizme kazandırılması adına Sultan Gazi Belediyesi bir girişimde bulunmuştur. Yaratacağı doğa ve tarih tahribatına karşı imzalarımızı dikkate alarak Mağlova kemerinin turizm alanına açılmamasını talep etmekteyim diyor Coşkun. Siz de coşkun gibi değişmesini istediğiniz herhangi bir şey için kendi kampanyanızı başlatarak değişimin bir parçası olabilirsiniz. Change.org'da değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Esan kalın.